Vadideki Kureyş İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen en güçlü Arap kavimlerinden biri de Kureyş idi. İsa'dan yaklaşık 400 yıl sonra Kureyş'ten Kusay, Huzan'ın lideri Huleyl'in kızıyla evlendi. Huleil damadını kendi oğullarına tercih etti. Çünkü Kusay zamanının Arapları arasında sivrilmiş bir şahsiyetti. Huleyl'in ölümünden sonra şiddetli bir çarpışma oldu ve sonunda Mekke'nin yöneticiliği ve Kâbe'nin koruyuculuğu Kusay'a verildi. Bunun üzerine Kusay, yakın akrabaları olan Kureyşlileri, kardeşi Zühre, amcası Teim, diğer bir amcasının oğlu olan mahzum ve daha uzak olan birkaç kuzenini vadiye getirdi ve mabedin yakınına yerleştirdi. Bunlar ve yakınları, vadi Kureyşleri, Kusay'ın daha uzak akrabaları olan ve çevredeki tepelerde yerleşmiş olanlar ise civar kureyşleri olarak tanınır. Kusay bu iki kabileyi de kral gibi yönetir ve vergi alır, bu parayla da kendilerini besleyemeyecek kadar fakir olan hacıları doyururdu. Bu zamana kadar Ma'bed'in koruyucuları onun çevresinde çadırlarda kalıyorlardı. Fakat Kusay onlara kendilerine evler yapmalarını söyledi. Kendisi de Darun Nedve adıyla tanınan geniş bir ev yaptı. Her şey ahenkliydi. Fakat karışıklıklar çıkmak üzereydi. Kusay soyunun belirgin özelliklerinden birisi de her nesilde bir tek seçkin kişinin tüm kavme hükmetmesiydi. Kusay'ın dört oğlundan en şerefli ve tanınmış olanı Menaftı. Fakat Kusay en büyük oğlu Abdüddar'ı içlerinde en az yetenekli olmasına rağmen, diğerlerine tercih etti ve ölümünden kısa bir süre önce ona şunları söyledi. ''Oğlum, insanlar onları senden daha şerefli kabul etseler de, seni onların seviyesine çıkaracağım. Sen açmadıkça Kabe'ye kimse giremeyecek. Kureyş'in savaş sancağı senin ellerinde olacak.'' Sen izin vermedikçe hiçbir hacı Mekke'de içecek su bulamayacak. Sen vermedikçe hiçbir yiyecek bulamayacak. Kureyş senin evinden başka yerde bir meselede anlaşamayacak. Kendi hak ve güçlerinin tümüyle birlikte Darun Nedve'nin sahipliğini de ona verdi. Evlada yakışır bir şekilde Abdülmenaf babasının dileklerini tartışmasız kabul etti. Fakat bir sonraki nesilde Kureyş'in yarısı, gününün en ileri gelen adamı olan Abdülmenaf'ın oğlu, Haşim'in etrafında toplandılar ve hakların Abdüddar sülalesinden Haşim'in kendi sülalesine aktarılmasını istediler. Haşim ve kardeşlerini destekleyenler, Zühre ve Teymin torunları ve en yaşlı grup hariç tüm Kusay soyundan gelenlerdi. Mahzum'un soyundan gelenler ve diğer uzak kuzenler hakların Abdüddar'da kalması gerektiğini savundular. Duygular o kadar şiddetlendi ki Abdülmenaf soyundan bir grup kadın bir kase güzel koku getirip Kabe'nin yanına koydular. Haşim kardeşleri ve diğer taraftarları ellerini bu kaseye daldırıp birbirlerini bırakmayacaklarına dair and içtiler ve bu anlaşmayı teyit etmek için kokulu ellerini Kabe'nin taşlarına sürttüler. İşte bu grup, Güzel kokanlar diye anıldı. Abdüddar'ın taraftarları da, Birleşme andı içtiler, Ve onlara da, Müttefikler adı verildi. Şiddet ve savaş, Sadece mabedin içinde değil, Mekke'yi çevreleyen, Büyük bir daire içinde de yasaktı. İki grup, Bir anlaşmazlık çıktığında, Savaş etmek için, Bu kutsal yerden, Millerce uzağa gitmek zorundaydılar. Sonunda, Abdülmenaf oğullarının vergi toplama ve hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına, Abdüddaroğullarının ise Kabe'nin anahtarlarına ve diğer haklara sahip olmasına ve onların evinin yine toplanma yeri Darun Nedve olarak devam etmesine karar verildi. Haşim'in kardeşleri hacılara hizmet görevini Haşim'e verdiler. Hac zamanı yaklaştığında Haşim mecliste kalkar ve şöyle derdi. Ey Kureyşliler! Siz Allah'ın komşularısınız, O'nun evinin yakınlarısınız. İşte bu bayramda Allah'ın ziyaretçileri, hacılar O'nun evine geliyor. Onlar Allah'ın misafirleridir ve hiçbir misafir O'nun misafirleri kadar cömertlik beklemez. Eğer benim kendi zenginliğim yetseydi, bu yükü size yüklemezdim. Haşim hem Arabistan içinde hem de dışında şeref kazandı. Mekke'den kalkan iki büyük kervanı Yemen'e giden kış kervanını ve kuzeybatı Arabistan'a oradan Roma İmparatorluğu'nun bir bölümü olarak Bizans yönetiminde olan Suriye ve Filistin'e giden yaz kervanını o düzenlemiştir. İki kervan da eski Misk yolu üzerinden geçerdi. Ve yaz kervanının en önemli duraklarından biri ve ilk durağı kuzeyde Mekke'den 11 günlük devre yolu uzaklıktaki Yesrib vahasıydı. Bu vahada bir zamanlar sadece Yahudiler hüküm sürüyordu. Fakat daha sonra Güney Arabistan'dan bir kavim onları yönetmeye başladı. Yahudiler toplumun genel yaşamında rol almaya ve kendi dinlerini koruyarak zenginlik içinde yaşamaya devam ettiler. Yesrib'deki Araplara gelince onlar anaerkil gelenekleri devam ettiriyorlardı. Atalarından bir kadının ölümünden sonra Kayle'nin çocukları adını aldılar. Fakat Kayle'den sonra kabile oğulları Evs ve Hazreç arasında ikiye ayrıldı. Hazreç'in en etkili kadınlarından biri Neccar sülalesinden Amr'ın kızı Selma idi. Haşim onunla evlenmek istedi. Selma kendisiyle ilgili işlerin kontrolünün kendisinde olmasını şart koşarak teklifi kabul etti ve ayrıca bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğinde en azından 14 yaşına dek Yesrib'de büyütmeyi şart koştu. Haşim bu şartları kabul etti. Çünkü yeni gelenler için daha tehlikeli olan vaha humması sayılmazsa Yesrib'in iklimi Mekke'den daha sağlıklıydı. Bundan başka Haşim sık sık Suriye'ye gidiyordu. Gerek oraya giderken, gerekse dönüşte Selma ve oğlunun yanında kalabilirdi. Fakat Haşim'in yaşamı uzun sürmedi. Seferlerinden birinde Filistin'de, Gazze'de hastalandı ve öldü. Haşim'in Abdüşşems ve Mutalip adında iki öz kardeşi ve Nefel adında bir üvey kardeşi vardı. Abdüşşems Yemen'de ve Suriye'de ticaretle meşguldü. Nevfel ise Irak'ta ticaret yapıyordu. Bu nedenle ikisi de çoğu zaman Mekke'den uzakta bulunuyorlardı. Bu ve daha başka sebepler yüzünden hacılara su verme ve onları beslemek için vergi toplama haklarını Haşim'in küçük kardeşi muttalib aldı. Ve kendisinden sonra bu görevleri yüklenebilecek bir kişi düşünmeye başladı. Haşim'in Selma dışındaki diğer eşlerinden üç oğlu vardı. Fakat söylenenlerin tümü doğru ise bunların hiçbiri ve Muttalib'in kendi oğullarından hiçbiri Selma'nın oğluyla karşılaştırılamazdı. Çok genç olmasına rağmen Şeybe, annesinin verdiği isim, liderlik için özgün vasıflar göstermeye başlamıştı. Vaha'dan geçen yolcular onunla ilgili çok mükemmel haberler getiriyorlardı. Sonunda Muttalip onu görmeye gitti. Gördükleri onu Selma'dan yeğenini kendisine emanet etmesini istemeye yöneltti. Selma oğlunu bırakmak istemiyordu. Şeybe de annesinin rızası olmadan onu bırakmayacağını söyledi. Fakat Muttalip'in ümidi kırılmamıştı. Mekke'nin anne ve oğula Yesrib'in sağlayamayacağı imkanlar sağlayacağını vurguladı. Kutsal evin bekçileri ve tüm Arabistan'daki haccın merkezi olan Kureyşliler şerefçe diğer Arap kabilelerinden üstündüler. Büyük bir ihtimalle Şeybe bir gün babasının görevini üstlenecek ve Kureyş'in liderlerinden biri olacaktı. Fakat bunun için önce kendi halkıyla bütünleşmeliydi. Dışarıdan gelen bir göçmen böyle bir şerefe tabii ki hak kazanamazdı. Selma onun öne sürdüğü düşüncelerden çok etkilendi. Eğer oğlu Mekke'ye giderse onu Mekke'de ziyaret etmesi veya oğlunun onu ziyaret etmesi kolay olacaktı. Bu nedenle onun gitmesine izin verdi. Muttalip yeğenini devesinin arkasına aldı ve yola koyuldu. Mekke'ye giderken yolda onlara rastlayanların bu yabancı genci gördüklerinde "Abdül Muttalip", yani Muttalib'in kölesi dediklerini duydu. O da ''Bu benim kardeşim Haşim'in oğludur.'' diyerek cevap verdi. Sözlerine karşılık olarak verilen selamla birlikteki gülümseme, şehirde ağızdan ağıza dolaşacak olan genç adamla ilgili haberlerin başlangıcıydı. O günden sonra genç, Abdülmuttalip olarak anıldı. Mekke'ye vardıktan kısa bir süre sonra, babasının hakları üzerinde amcası Nevfelle aralarında anlaşmazlık çıktı. Fakat, Koruyucu amcasının ve Yesrib'den gelen desteğin yardımıyla Abdülmuttalip haklarını kazanabildi. Muttalip'in Yesrib'de verdiği sözlerden de ümit kesmedi. Yıllar sonra Muttalip öldüğünde hiç kimse yeğeninin hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına karşı çıkmadı. Onun bu işi becermekte amcasını ve babasını bile geçtiği söylenirdi.